Yapan şey, Onun karşıt niteliklerin mazharı olabilmesidir. Yani her şey var. Sen sen vahşi hayvanları da anlayabiliyorsun. işte yanar dağları da anlayabiliyorsun. Bitkileri de anlayabiliyorsun. Çünkü sende bütün esma sende var. Bu yönüyle insan-ı tüm zamanlardaki, bütün zamanlardaki tek örneği olan Hazreti Peygamber Allah isminin mazharıdır. Ne demiştik is, e, isme azamla ilgili? Efendim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 Konuşma teknikleri i̇şte arada muhakkak espri yapın. Eğer doğal, samimi, gerçekten içten bir konuşma yapmıyorsanız arada espri yaptığınızda iyice cıvıdı ya falan dersin, dert dinleyen yani.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 Yoksa işte eğer e, temel, temel karakterinizde iyilik yoksa uygulanan taktikler hep bir manevradır. Yani göstermelik saygı, yani göstermelik ilgi vesaire. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın buyuruyor. Allah'ın ahlakıyla biz nasıl ahlaklanırız? İşte onun esma-i kendi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 gerçek hedefimiz bu olduğunda o bana ne yapmış, o bana ne demiş, öteki arkamdan mı koyuyor? hiçbir önemi kalmıyor. Arkadaşlar bakın <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve 6 tane evladı kendine diğer bütün üzüntülerini saymıyorum e, yurdundan çıkarıldı malına el konuldu hakaret edildi her gün alay edildi arkasından e, dolaşıldı e, yalancı çıkarıldı efendim neler neler kovuldu taşlandı bak onların hiçbirini saymıyor sadece kişisel hayatındaki 6 tane evladını kendisi göndü her birinden sonra ikisine sene depresyona girse gitti peygamberlik hayatı yani arkadaşım hayat devam edecek Ölenler olacak, kavgalar olacak, sana hakaret edenler, alay edenler olacak. Bana sorarsanız en büyük psikolojik destek peygamber kıssalarında ve evliya menkübelerinde vardır. Arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar biz bu dünyada ne kadar varız biliyor musunuz? Böyle kaynar bir ateşe bir su damlası düştüğünde cız, cız buharlaşıyor ya işte o kadar. O kadar süre <gülüyor>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 Bu sizin en yüksek hedefinizse kolay kolay hiçbir insan sizi perişan edemez. Üzer ama perişan yani geçici çok küçük.